Kur'an mucizül beyan, münkesir bir gönle, örselenmiş hissiyata ve bir şey bekleyen insan kalbine kitabını tevcih edip onu ele aldığı zaman, insandaki bütün detaylı, bütün duygular, Yaratılışları hikmeti istikametinde bir gelişme, bir mesafe kat etme kaydetmeye başlarlar. Okuduğum sureyi celile-i kerimede Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam onun hissiyatı, onun efkarı, onun duyguları, onun kalbi ele alınmıştır. Fakat vaz'ın böylesine hususi olması Diğer insanların bundan istifade etmemesini gerektirmez. Bu hususi vazığın altında bütün insanların hissiyatına, bütün insanların efkarına, bütün insanların duygularına tevcihi kelam ederek hepsini kendi hissiyatları içinde ele almakta, kendi dava ve anlayışları içinde ele almaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Cereyan eden hadiseler altında, hadiselerin çarkları altında hissiyatı örselenmiş, kalbi kırılmış, duygularında solma olmuştu. <gülüyor> hadiseye bunu bağlamak doğru değildir. Binlerce hadisenin kendisini yıldıramadığı Nebi'nin böylesine sarsıntısını bir tek hadiseye bağlamak doğru değildir. Yığın yığın hadiseler vardır ve yığın yığın hadiseler naklederler onun bu hale gelmesine sebep olarak. Cibril, getirip başlattığı Allah'ın emriyle vahyi bir aralık getirmez olur. İlahi alemle hayti i buzat olan vahyin kesinlikle, Peygamberin ulvi aleminde iç aleminde ürpertiler, dalgalanmalar sarsıntılar meydana getirir. Allah'la münasebetin inaa'ı manasını anlar kesikliği manasını anlar. Evde Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'in bulundurdukları bir köpek yavrusu vardır. Ama bu hadiseyle vahyin, inkıtağı meselesi arasında münasebet kurmak çok zordur. Çünkü büyük bir zaman farkı vardır. Onun için Cibril, hafbuyurun içinde köpek yavrusu bulunan eve girmediği için vahyi, inkıtağı uğramıştır derler. Allah Resulü'nün huzuruna gelip, el açıp dilenen bir sâil vardır, onu naklederler. Allah resulu'ndan dilenerek aldığı parayı götürür, öbür tarafta başkasına onunla bir şey satar, alır, ticaret yapar. Hz. Osman karşısına çıkar, o parayı onun elinden alır, karşılığını verir, yine parayı resul e ekleme getirir, hediye eder. Bu ameliyete kerrül eder. Allah Resulü kim bilir kaç defadan sonra adama birader sen daim misin yoksa tüccar misin der. Denir ki mukarrebin olduğu için bundan dolayı vahyi inkıta uğradı. ilahi alemle hayti uslat kesili verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha başka sebepler de vardır. Hususiyle vahyin bidaatinde, bidayetinde birkaç gün ilk başta vahyi başladığı halde gelmeye devam ettiği halde kesildiğinden ötürü ciddi teessürle, dağlarda, kırlarda, tepelerin başında gezer, teessürünü oralara dökmeye çalışır. Bu vakaların hangisi buna sebebiyet verirse versin, şurası muhakkak ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Allah'la arasında olan alakanın, nebilik ve mağbudiyet alakasının halk olma, mahluk olma ve salik olma alakasının bir an vahyin gelmemesi suretinde inkıta uğramasıyla müteessir olmuştur. Onun için sağından solundan bu meseleyi hafife alan, istihza eden, hususıyla bunlar arasında muhtemelen amcasının hanımı, Kur'an-ı Kerim'de Tebbet suresinin nazil olmasına vesile olan kadın vardır. Galiba şeytanın gelmeye başladıdır. Haşa Resul-ü Ekrem'e mecnun nazarıyla bakar. Onu vahyi adına konuşturan şeyleri de cinlerin duydurduğu, ortaya attığı eracip olarak tavsif eder. Haşa ve kelle. Resul-ü Ekrem'in bundan da kalbi kırılmıştır. O Allah sana veda etti ve seni bıraktı, terk etti, darıldı sana der. Bu da Resul-ü Ekrem'i da eder, temelden sarsar. İşte Canının kıt tağı dedi. Kalbinin daraldı. Ulvi nefsinin bunaldı. insaniyeti ulviyesinin Allah'tan inkıta endişesiyle temelden sarsıldı. Dakikada ve Duha suresi nazil olur verir. Önce kuşluğa yemin edilmektedir. Duha o demektedir. Duha aslâf arasında Evliya i kirâm, İzam i zam arasında Resul ü Ekrem'in isimlerinden birisidir. Ona kuşluk dediler, ad, ad, ad, ad, ad, ad, ad, ad, adını alarak, duha diyerek ona kasem etti. ha diye seslendiler, ya Taha diye seslendiler, ya Yasin diye seslendiler. Arkasından da Velle-i İzâ Seca geliyor, örtüsüne bürünen, paltosunu başına çeken, battaniyasına sarılıp yatan gecenin tasviri vardır bunda. Örtüsüne büründüğü, tam bir karanlığın hüküm ferma olduğu, her şeyin sükune erdiği o geceye de kasem olsun Allah diyor Celle Celaluhu. Burada benim anladığım iki nükte, aklıma gelen iki nükte var. Bir vahyin başlamasıyla insanlığın karanlık alemi karanlık geceleri gündüze vermiş. Yepyeni bir gün olmuş, o günün kuşluğuna ulaşılmıştı. Her şey başların okşayan güneşin ziyarları altında, zevk ve şevk içinde, neşve içinde hayatını sürdürmeye öküküyordu. Bu Bas talinin, isminin muktezasıydı. Mevla ciddi bir imbisat ve inkişaf vermişti. Birdenbire karanlık gece Leyliyel'de sona ermiş. Bir gündüz meydana gelmişti cenneti andırır bu kuşluk kıvamına gelip, dem dem olup gün gün olduktan sonra birdenbire ortalığı bir gece kaplayıvermişti. Bu Resul-ü Ekrem'in şahsi hayatında vahyin inkıtağı ve içinde fırtınanın fırtınayı takip etmesi şekliydi. Bu insanlığın hayatında vahyin muvakkaten dahi olsa inkıtağı uğraması, onların tenevrlerinin aydınlanmalarının gecikmesiydi. Onun için Resul-ü Ekrem'in şahsi hayatı adına da, insanlığın bütün umumunun, umumi hayatı adına da bir gecenin örtüsüne büründüğünü, paltosunu başına sardığını, uykuya daldığını, bir sükunetin bir sükunun hüküm ferme olduğunu görüyoruz. Allah, İslam'ın inkişaf ettiği, duha olan Nebi'nin zuhur ettiği, duhaya yemin ettiği gibi, kabız isminin muktezası olan, neyle de örtüsüne bürünen, karanlığıyla hüküm ferme olan geçeğe de yemin ediyor. Bunların her ikisi de Allah'ın değişik iki isminin muktezasıdır. Denizlerden yukarılara doğru gelen dalgalar gibi bazen dalgalar gelir, bazen de korkunç cezirler halinde denizin derinliklerine doğru çekili verir. Bu Allah'ın muktezasıdır. Ve bu kainatta cari hadiseler içinde sık sık yakaladığımız ve gördüğümüz, birbirini takip eden hadiseler cinsinden hadiselerdir. Sana bir an olur. Bütün dünya sana verilse doymazsın, bütün dünyayı hafife alırsın. Bir futbol topu kadar dünyanın senin nazarında kıymeti kalmaz. Bazı anda olur ki dünyaya ait en küçük bir hadise karşısında mağlup olursun. Küçük bir hadise karşısında dize gelirsin, küçük bir cazip şey karşısında secde edersin, rüka'a varırsın. Bunlar senin maruz kaldığın, ve kainatta ilahi kanun olarak cereyan eden şeylerin mutezasıdır. Duhada Basit ismi muktezasını gösteriyordu. Velle-i İsa Secada’ da kabız ismi muktezasını gösteriyordu. Allah ona da yemin ediyor, ona da yemin ediyor. Kalbi kırık Nebi'yi teselli ediyordu. مَا وَدَّعَكَ ve وَمَا Sana, senin Rabbin sana veda etti, bıraktı. Senin Rabbin sana darıldı diyorlar. Rabbin ne sana veda etmiştir ne de sana darılmıştır diyordu. Vaka veda etme bırakma manası sadece bu söz söylenseydi, Allah'ın dargın olmadığı, gazaplanmadığı anlatılmış olmazdı. Onun için dedikten sonra Rabbin seni terk etmedi bırakmadı, ama Rabbin sana darılmadı da, onlar öyle deseler dahi darılmadı da diyordu. Belli ki bizim esbab ı nüzul olarak Ortaya sürdüğümüz hadiselerle, ayetin nazil olması arasında çok da ciddi münasebet görülmüyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Mukarrabinin günahından ötürü şayet vahiyin kıtığa uğrattıysa bir darılma olacaktı. Doğru söyleyen Allah ferman ediyor, Rabbim sana darılmadı. Habibi Edim'in kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyen hiçbir şey geçmedi ki Allah ona darılsın, Allah ona gazaplansın. Ma vad'ak rabbuka ve ma qala. Ve'l-âhiretu hayrun laka Herkes için ahiret. Herkes için yarın bugünden hayırlıdır. Bugünün dünyanın yarını olan ahiret dünyadan hayırlıdır. Şu dakikada kapsaline maruzsunuz. Şu dakikada sıkıntı içindesiniz. Şu dakikada çeşitli infilaklar, iftiraklar vardır. Şu dakikada kaynaşmalar vardır. Şu dakikada huzur ve endişenizi sarsan hadiseler vardır ama bunların berasında hayır vardır. Hiçbir hadise sizi sıkmasın, hiçbir hadise müteessir etmesin, nasıl Habibi edibine kaps halini anlatıyor, sen merak etme yarının daha hayırlı olacak. O en sıkıntılı günlerde Hz. Ebubekir'in işi ele alacağını, Hz. Ömer'in işi el alacağını, İslam ordularının cihanın yedi kıtasında, atlarıyla kişneyen atlarıyla hükümferme olduklarını gösterecekleri, o devre işaret ederek yarının bugünden hayırlı olacaktır, adın anılacaktır, sen müminlerin kalbinin Kâbesi haline geleceksin. Namazda teveccüh ettikleri zaman Beytullah'a senin adını anmadan, bu şifreyle o kapıyı çözmeden Allah'ın kapısına teveccüh etmeyeceklerdir. Yarının bu gününden hayırlı olacaktır. Binlerce, milyonlarca mümin, milyarlarca insan seni en âli evsafla dile getirecek, anacak, tazimle senin karşında serfüruh edecek ve inkiyat edeceklerdir. Ahiretin senin için hayırlı olacak. Yirin yirin şefaat dileyen ve dilenen, arkanda saf bağlayan, serfüruh eden, binlerce geda dilen, dil, dilenciliğiyle senin gibi sultana müracaatla, sen onlara şefaat edecektin. şu andaki sıkıntıyı unutuver, istikvardaki genişliğe ve vüsate bakıver, basıt isminin hüküm fermi oluşuna bakıver. Bütün bunların altında bu manalar bulunduğu gibi, ümmeti Muhammed'in her devrine bakan keyfiyetlerle müşahede ediyoruz. Şu anda bizi temelden sarsan ve daidar eden hadiselerin cereyan ettiğini görebiliriz. Şu anda hadiselerin seyri bize huzur verici mahiyette olmayabilir, öyle cereyan edebilir. Fakat madem bir hareket vardır, madem bir faaliyet vardır, madem kaynama vardır, demek ki yekne çıkmış oluyoruz, demek ki ataletten kurtulmuş oluyoruz, demek ki hissiz ve duygusuz oturmadan kurtulmuş oluyoruz, demek ki fikir hayatımız, üf'uleleriyle faaliyete geçmiş bulunuyor, bütün fonksiyonlarıyla faaliyete geçmiş bulunuyor. Demek ki bunun arkasında bir hayır var. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ Ve ben Allah affetsin, sadece bir zamir değiştirerek şöyle diyeyim. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ lekum مِنَ الْعُولَىٰ Ahiret, en cam netice sizin için şu anda yaşadığınız dakikalardan daha hayırlı olacaktır. Şu anda çektiğiniz sıkıntılar, hafız isminin muksezası ise Allah bir hükmünü icra etmek için bu sahneleri hazırlayıp, bu tabloları hazırlayıp sahneye sürdüyse sizi güldürecek, nesli atiyi güldürecek, kalplerinize inşirah verecek şu kaynamaların, şu sürtüşmelerin, şu vuruşmaların, şu anlayışsızlıkların verasında, verasının verasında sizi gerçek huzura ve inşiraha kavuşturacak günleri yatmaktadır. Cennete kadar saadet dolu Allah'ın günleri yatmaktadır. Manasını size işari yolla tefhim etmektedir, ihtar etmektedir, kalplerinize inşirah vermektedir. İşte eğer cemaat olarak, eğer cemaatlerin, cemaatlerin cemaatinin reisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın daidar ve münkesir kalbinin tamir edilmesi, hangi yönüyle meseleyi ele alırsanız alınız, Kur'an kendine has edasıyla kırık kalbi diye ele alıyor, iltifat ediyor, hissiyatını okşuyor, ona ümit veriyor, dolu ümitlerle onu ebediyete doğru sevk ediyor, saadete doğru sevk ediyor, Kefaat uzmanın hüküm olduğu aleme doğru sevk ediyor. Allahu Teala ve teeddde hazretleri muvakkat kalaklarımıza ve sıkıntılarımıza sabrı cemil versin dayanmaya bizleri muktedir kılsın. Ve şu kaynaşmaların kaynamaların, sürtüşmelerin vuruşmaların en camını Ümeti Muhamedi hoşnut, kefere ve fecereyi bilgigir edecek keyfiyetette tecelli ettirsin. Nöminleri Mesut, kafirleri mahzun ve mabun eylesin ala inna ahsana'l kelam ve aflan